Perişan FM Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyolar, Efendim. Türkiye Radyolar, Efendim. Türkiye Radyolar Efendim. Perişan Efendim. Alo, Türkiye Noel Babalar Konfederasyon Odaları ve Barolar Birliği Başkanlığı Genel Merkez Müdürlüğü Derneği mi? Eee, odadayım burası. Ölümüz kimi aradaydınız ki lan? Eee, beyefendi ben Perişan FM'den arıyorum Ömer Pekin ben. Şey, programı çıkarmak için bir Noel Baba lazım da bize. Ya bize uygun bir Noel Baba gönderebilir misiniz? Vallahi elimizde hiç kalmadı. Bütün Noel Babaları işe gönderdik. Ee, burada bir ben kaldım. Siz kimsiniz ee, abi? E, ben kimim? 2000... Ee, ben stajyer Noel Babayım. Yeni işe başladım da. Tamam abi olur. Stajyer de olur. Yani millete söylemeyiz stajyer oldunuzu e, yediririz yuttururuz millete. Tamam abi. Ee, sen bilirsin adresi alayım. Verim abi. 1337 taksim 1542. Ha. Tamam hazır yayına giriyoruz evet. Hadi bakayım hadi tamam. Hop. Noel Baba ne yapıyorsun oğlum? Şey e, inandırıcı olsun diye Noel Baba kıyafetlerimi giyiyordum la? Bırak aslanım kıyafeti falan. Radyo burası radyo. Radyodan kim görecek ne giyip giymediğini. Hadi bırak şunları. <gülüyor> tamam hazır yayına giriyoruz evet. Bana bak Noel Baba şimdi bu Noel Baba olduğunu belirtmek için daha böyle hani. Ho ho ho. Falan. Yapıyorsun. Aa dur dur şöyle. Ho ho ho. Tamamdır. Bak bak. Yine nakar. Na na na na na na na na. Ho ho ho. Güzel devamla. Hadi bakalım. Türkiye Radyo'nun tek arkası ömürge komedi programı Perişan efendi'ler sevgiler, saygılar, hürmetler. <gülüyor> dinleyiciler, yeni bir yıla daha büyük umutlarla giriyoruz. Her programında farklı konu ve Konutlarıyla gündemi yakalayan, çoğu zaman gündeme fark atan Perişan Efendi bu programında yeni yılın en çok konuşulan ismi Noel Baba'yı konuk etti ve kendisi şu anda stüdyomuzda kendisiyle yeni yılı ve eski yeni yılları konuşacağız. <gülüyor> Sanıyorum espri anlaşılmadı. Yani e, hani eski Ramazanları konuşacağız falan derler ya biz de eski yeni yılları konuşacağız dedik. Gülelim <gülüyor> Noel Baba lütfen. <gülüyor> E, Sayın Noel Baba e, teşekkür ediyorum sağ olun e, öncelikle hoş geldiniz diyoruz e, ve hemen ilk sorumu e, sormak istiyorum e, Sayın Noel Baba e, efendim e, Noel Baba e, nereden geliyor efendim? Valla daha çok kuzey ülkelerinden geliyor. <gülüyor> Onu sormuyorum aslanım. Yani Noel Baba ismi nereden geliyor? Yani Noel Baba kimdir? Ne iş yapar? İlk ne zaman çıkmıştır? Nereden çıkmıştır? Kim uydurmuştur? Onu soruyorum. Öylesiniz nerede? <gülüyor> Hemen açıklayayım evet asıl adı Nail Baba olan Noel Baba, Çemişkezekli bir ayakkabı tamircisidir. Çemişkezekli <gülüyor> ayakkabı tamircisi Evet, evet. <gülüyor> bu Nail Baba denen zat evet. çok yardımsever olduğu için, herkes ona memleketinde Nail Baba demektedir. Nail Baba? Evet, Nail Baba. Daha sonra Çemişkezek'e gelen turist görünümlü yabancı ajanlar, bu Nail Baba'yı kaçırıp, Adını Noel Baba yapmışlar ve bizim Nail Baba'yı zimmetlerine geçirerek bugüne kadar süre gelen Noel Baba böylelikten olmuştu. Böyle oluşmuştur diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Aslına bakarsanız tarihte bu tür olaylara rastlamak mümkündür. Mesela ünlü Türk kahramanı Kara Murat Amerika'ya kaçırılarak siyah yarasa elbiseleri giydirilmiş ve meşhur Batman yapılmıştır. <gülüyor> efendim gerçekten e, bunlar şokit daha. E, Sayın Noel Baba e, siz devamlı olarak geyiklerin çektiği kızaklarla kuzeydeki karlı dağlardan gelip çocuklara hediye dağıtıyorsunuz. Allah aşkına dağ başında o hediyeleri nereden buluyorsunuz da millete hediye dağıtıyorsunuz efendim? Efendim ne hediyesi lan? Allah Allah! Hediyeyi kim buldu ki biz dağıtalım? Yani lan, hediye lan, falan lan, dağıtmıyor musunuz? Lan, lan, lan, lan. Yok oğlum! Ha! ha, ha, ha, ha. Tamam, desem, dağıtıyoruz, dağıtıyoruz. Ama biz parası olana hediye dağıtıyoruz. <gülüyor> ne demiş Noel Baba? Ne demiş efendim? <gülüyor> e, parayı veren düdüğü çalar. <gülüyor> ya, lan, lan, o bizim lan, Nasrettin lan, Hoca'nın sözü değil miydi? Valla ben Nasrettin Hoca diye bir Noel Baba hatırlamıyorum. <gülüyor> Valla ben de Noel Baba diye bir Nasrettin Hoca hatırlamıyorum Sayın Noel Baba. Ne bileyim ki la? <gülüyor> Hey lanet olası! Kimse kıpırdamasın. Bu bir baskındır. Hayrola sayın amirim ne baskını? Sahte Noel Baba ihbarı yapıldı. Arama yapacağız. <gülüyor> İyi de bütün Noel Babalar zaten sahte. Çok konuşma. Çok konuştuğuna göre Noel Baba sensin herhalde. Yok abi tövbe. Ne Noel Babası? Aha aha bu adam Noel Baba. Aha işte. Ya amirim ne Noel Babası? Ee, ben Müslüm Babayım. Ha? Bak bak aldanma çocuksun masun yüzün ya mutlaka <gülüyor> can <gülüyor> gidecek bir gün ya ne ne ne ne bu herif, vallahi bu <gülüyor> olur mu sayın bilirim ya ben Ömer Pekin'in perişan efemin yazarı yönetmeni cimiciçisi senkroncusu, kısacası her şeyi <gülüyor> yok ya ben de İsmail Türü. <gülüyor> ne <Değil mi la? gülüyor> sen İsmail Türe'sin ha ya ben de sizin büyük bir hayranınızım. Bir resim alayım mı lan Simay? Geçin lan soytarıda, giriyon merkeze. Geçen Ben Ömer Pekir oynayanlar, Ben Ömer Pekir Serkan Öztürk. Kural Arısoy Teknik yapım Ben Ömer Pekir. Aha dinleyin dinleyiciler. Perişan FM Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyolar Perişan FM Bizle İletişim Perişan FM Koltere Perişan FM Koltere Perişan FM Koltere Perişan FM Koltere Perişan FM Koltere Perişan FM